Cem Çetinle Spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın Cem Bey. Günaydın sevgili Cem. Merhaba. Merhaba. Evet, şimdi gene sporun etrafında dolaşacak bir sürü böyle şikeysi ayrı, platini meselesi cezalı meselesi ayrı. Evet, geçen Onları hafta konuşmuştuk bu durumu. konuşmak var. zorundayız gene tekrar herhalde zaman bulursak spora da geliriz. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, sporda başlasak e, güzel mesela. Evet, e, tabii öyle Avrupa Ligi, ba, Basketbolda Avrupa Ligi'nde e, artık e, normal sezonun e, son hafta maçları oynanıyor. E, Darşafaka e, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımımız e, son 16'ya kaldı. Dün akşam e, İstanbul'da Makkabi'ye 70-66 mağlup olmasına rağmen rakibine karşı iki lavar üstünlüğü olduğundan dolayı son 16'ya kaldı. Bu Darüşşafaka için çok büyük bir başarı, tarihi başarı. Ama bu tarihi başarının altında bir faktör yaptığı için Datçika başlamak istedim. Harika bir takıma sahip değil Darüşşafaka ama harika bir organizasyon gerçekleştirdiler. Ee, harika bir spor organizasyonu yani e, sadece e, artık günümüzde spor karşılaşmaları spor karşılaşmalarından ibaret değil oynanan maçtan ibaret değil sağ dışı faktörler de çok belirleyici ve e, sporun karar alma mekanizmasındakiler zaten bu noktaya dikkat çekiyorlar yani siz sağda oynanan karşılaşmaya müdahale edemezsiniz ama e, sağının dış faktörlerine müdahale edip organizasyonu çok iyi pazarlayıp satabilirsiniz. Dolayısıyla da bütün eforumuzu e, bu pazarlama stratejisinin üzerine kurmanız gerekiyor. Evet içinde. bu organizasyonun bir parçası olan da ikimizin de müşterek dostu olan da, Alp Ulagay da evet, bu işin içinde. Alp'in de tabi organizasyon içinde büyük bir rolü var. E, onu da e, tebrik etmek gerekiyor, kutlamak gerekiyor doğuşu da tebrik etmek gerekiyor. Böyle insana, doğru insanlara yatırım yapması çok önemli. Çünkü maalesef bizim ülkemizde insan faktörü hep göz ardı ediliyor. Doğru insanlar doğru yerlerde olmuyor. Belki para pul var ama insan faktörüne yatırım yapmadığımız için o para pul bir anlam ifade etmiyor bir noktadan sonra. Doğuşu bu açıdan da tebrik etmek lazım. Doğru insanlara da yatırım yaptığını ben dışarıdan göstermeyebiliyorum. Eee Dacica, Darşofaka, Euroliga, kartla davet edilmişti. Buna da hemen e, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Hmm. Tabii e, Eurolig e, doğuşu davet ederken, doğuş Darşofka'yı davet ederken e, Galatasaray'ı ikinci plana etmişti. Bu da olayın bir başka boyutu. Ama tabii herkes e, o dönemde e, Eurolig'in için böyle bir karar aldı. yani. ...niye Darüşşofaka'yı tercih ettiğini... ...altasayı tercih etmedi şeklinde... ...sorular e, soruyordu... E, ...tabii o zaman o dönemde... E, ...pek çok kişi bilmiyordu... E, ...sonradan anladık ki... E, ...Darüşşofaka bu wildcard'ı... E, ...fazla silah etmiş çünkü... E, ...Vosforgen Arena'nın Arena sözünü... ...vermişler... Yani ...biz e, sizin istediğimiz bir organizasyon... ...gerçekleştireceğiz... E, ...bu işin pazarlamasını sizin arz gibi... ...yapacağız ola için de biz bu val kartı verdin yani biz bu val kartı e, göreceksiniz ki hak edecek e, davranışlar sergileyeceğiz. Ee, val dedikleri şey e, yani açıktan e, yetkisini kullanarak davet edebiliyor organizasyona değil mi? Ligi. Evet evet yani spor e, jargonunda val kart olarak geçiyor daveti siz o dünya, sportif performansınızla e, girmak e, elde edemiyorsanız. Val kartlar var, basketbolda da var, teniste de var. Emeleme her, hemen hemen her e, uygulanan bir unsur bu val kart uygulaması ve val kartla e, bu işin içine dahil oldular şu fakat ve e, tapsixime de kalmayı başardılar. Tabii Volkswagen adına daha önceki programlarımızda da e, ben dikkat ettim, bahsettim. E, bir e, yaşam konsepti orada pazarlanıyor size aslında. Yani e, salonun çevresindeki restoranlar, e, kafeteryalar, alışveriş merkezleri, salon içindeki ambiyans, e, işte, ışık gösterileri, e, popol kızlar. Ondan sonra çocukların mesela e, oyunda, kal proje, oyunda kal projesi var, sosyal sorumluluk projesi. Buna da dikkat etmek lazım. Yine daha sonra doğuş grubunun devam ettirdiği oyunda kal. Bu oyunda kalın çocukları var. Yani tahmin ediyorum ki yaşları 8 ile 10 arasında değişiyor her maçta devre arasında ya da e, molalarda bu çocukların sunmuş olduğu çok tatlı gösteriler var, dans gösterileri var. Ee, öyle sempatikler ki öyle güzel e, bir kare ve koyuyorlar ki yani canlı gönden alkışlıyor mesela o salona gitmemin e, bir ayrı nedeni de o çocukları görmek o çocukların coşkusunu, o çocukların nasıl belli bir dismini altında o e, programa hazırlanıp çıkmaları. Gerçekten bunlar e, keyif veren e, hususlar. E, salon atmosferi de çok güzel. E, yani e, Ben spor samet olarak e, orada e, bakan, doğuşun başkanı izlemekten büyük keyif alıyorum. Gelen kitle de e, çok e, keyifli bir kitle. Yani o bildiğimiz e, statları, salonları dolduran fanatik, kötü e, fanatik fanatik, spor jargonunda iyi, iyi anlamı vardır o kötü huylu e, kavga çıkarmak isteyen e, bir kitle yok. yani Güzel bir kitle var. Gerçi dün Türk Anlaşma'da bir grup e, taraftar işte Filistin bayrağı açmak suretiyle e, biraz o güzelliklere gölge düşürür Hı -hı. gibi oldu ama e, polisin e, bence çok e, bilinçli e, müdahalesiyle e, salondan ikinci ayda çıkartıldı bu e, grup. küçük bir gruptu. E, ama e, da keyifli bir akşam oldu. Şimdi Darşafaka dün kaybetti 70 66 Tabii maçın sonu da çok da ilginç oldu. Bazı taraftan anlayamadı maçın son 1,5 dakikasında ne oluyor ne bitiyor diye. Çünkü e, İsrail takımı ilk maçı 9 sayıyla kaybetmişti kendisi aslında ve maçın bitmesine 1,5 dakika kala 66-66 yedi skor. Farmuz e, 24 saniye ihlal yaptı. E, hücum etmedi İsrail takımı. Bir bakıma beraberliği e, kozuyup maçı uzatmaya götürmek istediler. Çünkü 10 ile kazanmaları gerekiyordu bir üst çıkabilmesi için makaminin. E, onlar bu hareketi başlattılar. Sonra e, serbest satışlarda bilinçli olarak serbest satışları kaçırdılar. Daha sonra aynı strateji DATK uygulamaya başladı. Yani maçın son bölümü yani spor eti açısından e, Ben de onu sonra... soracaktım. Şimdi kasten faal kaçırmak e, ...spor o, da kabul edilebilecek, etik açıdan kabul edilebilecek bir şey olmasa gerek değil mi? E, e, tabii yani e, etik açıdan baktığımızda e, kabul edilebilecek şey değil ama... ...mesela 24 saniye e, makamının ihlal yapması, mesela hücum etmediler. Tabii maça, gelenler, maça gelenlerin bir bölümünün basketbol birçok çok yüksekliği anlayamadık. Maç bittikten sonra hatta soranlar oluyordu. Yani ne oldu için hücum etmediler, yani niye serbest atışlara diye... Gerçi maç içinde salon maçı anons yapan e, genç arkadaşımız bir konuda bilgi verdi, bilgilendirdi insanları. Ama yine insanlar, tabii e, basketbolu yeni tanışanların algıda seçiciliği çok yüksek olmadığı için e, biraz e, garip dediler ve anlayamadılar, anlamaya çalıştılar. Tabii ki hoş şeyler değil. Yani maç içinde kararak yani sen e, pasif ucum etme, yani e, at şutu kaçır mesela. Yani insan bunu profesyonel olarak yap. Yani çok... Jordan Farmer başlattı bunu ki bir NBA oyuncusu Jordan Farmer Türkiye'de de oynamıştır. Maçın o son iki dakika bölümü biraz güzel Ayet bir bölge düşürdü. Evet. Peki bir şey daha soracağım. Ben de şeyle de izin verirsen fanatik kelimesinin olumlu bir anlamı olduğuna katılmıyorum sana. Yani fanatik her kelime anlamıyla da olduğu gibi özünde de aşırı yani kabul edilmesi zor olan uçları zorlamak anlamına gel gelen bir kelime. Ama spor ekonomisinde e, fanatik aslında o e, Avrupa'da e, gördüğümüz, Türkçeyi pek daha görmeye alışık olmadığımız, hani böyle yüzünü boyayan, e, takımın formasını giyen, salonda belli bir coşkuya sebebiyet etmeden taraftar grubu Tarık, aslında. Holigan yani. E, efendim. değil yani. Holigan değil. Holigan biraz şey. kötü huylu, kötü fonksiyonlu taraftara biz diyoruz. Yani diyoruz. Yani sizin fanatiğe yüklediğiniz anlamı biz holigan yüklüyoruz. Fanatik aslında kin anlamı olarak yani taraftar takımla gönül Hani fanatiğin pozitif bir anlamı var ama holigan daha ziyade kötü huylu gidip kavgaya şiddete sevk veren insanlar. E, olarak değerlendiriyoruz. İşte Bizde ayrımı çok net olabilir. bir şekilde olmadığı için tamam. bu kavramların ve kafa karışıklığı da iyi arasılması Cem ben buradan da şeye geçeyim. Fenerbahçe'nin rakibi olarak da Rus takımı e, çıkmış. O var bir de Platini'nin durumu var benim de evet, sormak onu, istedim. Evet. Ama şimdi buradan geçmek ilginç olabilir. Oraya fanatikler Bege mi geçeyim? Poligandar mı? Bunu mu soracak? Hayır ne olacak? Bu Rusya, bu Putin'in özellikle son açıklamalarından sonra bu maçta bir fanatik durum hatta bir organizm olabilir mi? Olamaz mı? Fair play. Fair play Şimdi, mı? E, zannetmiyorum e, olsun. Çünkü şu zaten Türk takımları ile üst takımları e, basketbolda, voleybolda e, karşı karşıya geliyorlar. Hem de yoğun bir maç trafiği var. Hı -hı. Ve şu ana kadar e, yaşanmış e, bir sıkıntı yok. Hatta Lavşapak'a e, e, geçen hafta Moskova'daydı. CSK Moskova ile karşılaşmak üzere. Akle konuşma fırsatım oldu. Yani hiçbir şey diyeceğim. Hiçbir sorun yaşanmadı dedi. Yani bir sıkıntı olmadı. Zaten gerekli önlemler alınmıştı. Ama bizi üzecek, bizi rahatsız edecek hiçbir olay olmalı dedi. Yani biraz olaylar medyatize edilmek istemiyor ama bence iki tarafın, Türkiye'nin yetkilileri, sporun içinde olan yani kulüplerin yetkilileri gerekli tedbirleri alıp bu sorun, hala sunuyor diyoruz sorunu e, büyütmüyorlar. Bir sorun da çıkmıyor zaten. Yani Ne Türk halkının, ne Rus halkının, ne Türk halkının Ruslara karşı e, bir davranışı, olumsuz bir davranışı. Ne de tam bir ki Rus halkının, Türk halkına, Türk takımlarına karşı, Türklere karşı bir düşman davası herkese. Ama biraz sanki bunu medya mı kırıklıyor, bunu biraz da siyasiler mi kırıklıyor, e, birileri kırıklıyor ama niçin hmm. kırıklıyor, onu da anlamış hmm. değilim. Yani e, Fenerbahçe ile Koltüs Moskova İşleşmesi'nde de ne İstanbulda olmayacak karşılaşmada, zaten Şubat'ta da Mart doğru olmayacak, ne de Moskova'da olmayacak karşılaşmalar. Ben hiç sorunu sorun O zaman da çözülür zaten muhtemelen problemler. Tabii yani evet. işte geçen hafta bir başka Rus takımı da İzmir'liydi, Kuban karşıya yakayla oynadı. Bayanlarda da maçlar devam ediyor. Türk takımı Rusya'ya gidiyor, Rus takımı Türkiye'ye gidiyor. Yani herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Yaşanmayacak da gözüküyor. Yaşanması için de bir neden yok zaten. Yani evet. Sokaktaki insanlar e, e, bence bu krizin çok güzel masum masum hayatlarına devam Yani Belki e, algımı e, oluşturmaya çalışıyorlar bu arada Onda Onu da bilemiyorum tabii ki. Evet. Platini meselesine geçersek ne oluyor şimdi aralarda? E, F Fransa'da nasıl müzikte ortalık yap? daha sonra iki hafta geçirdiniz. <gülüyor> ee, tamam. Ben o sırada bir faşist <gülüyor> neofaşistlerin yükselişi bir de bizim <gülüyor> iklim hareketinin ne yaptığıyla daha çok meşgulüm. Pek Anladım. izleyemedim Platini maalesef. <gülüyor> Bekleyin mesaj olarak belki ziyaret etmiş olabilirsiniz. <gülüyor> Aynısı, geçen hafta biz e, sevgili Can'la konuşmuştuk. Platini'nin e, KAS'ta süren bir davası vardı. Hatta evet. e, o gün 11'de de karar açıklanacaktır. Ben gerçek Platin'in lehine bir karar çıkacağını düşünmüştüm. O ama çıkmadı de galiba ama. değil mi? E, vermediler, kaldırmadılar cezayı hmm. ve evet. e, bunun bir sonucu olarak da e, Cumartesi günü Paris'te yapılan kural çekimine e, o yafa baştan olarak katılamadım bir şey Platin'i. Evet. E, bugün de e, FIFA Etik e, Komisyonu'nun e, Platin'in savunmasını alması bekleniyor ama Platinin ve onun e, hukuk ekibi cüce gitmesinin bir anlamı olmadığına kadar boykot etmişler. Evet, boykot ettiler çünkü platinin ve e, avukatlarının açıklaması var. Zaten bir sözcü e, bu konuda bir açıklama yapmış e, demişti. Yani biz zaten e, bu süreçte bir rüşvet e, olayı gibi bir e, şey var, bir durum var. E, dolayısıyla yani aslında. Böyle bir açıklama yapması da doğru değil ee, şeyin e, etik komisyon söylücüsünün daha sonra bu kişisel bir açıklamaya çevirdi e, bu söylemini. E, Platin dedik ki zaten kazanılmış yani e, gidip yani benin savunmam vermenin bir anlamı yok. Yani son anda bir karar değiştiği söz konusu olmazsa Platin bugün ülkeye gidip e, bir savunma yapmayacak. Ama e, bu konuda da tabii e, izlenecek izleyecekleri yol yolları, e, stratejileri e, belirlemeye Bu çalışıyorum. Bu açıklama şeydi değil mi? Evet. UEFA Etik Kurulu basın sözcüsünün yaptığı açıklama Platini ömür boyu men cezası alacak. UEFA, FIFA. FIFA mı? FIFA, FIFA, Pardon FIFA. evet. FIFA. FIFA. Pardon. FIFA etik. Hatta haberde yanlış yazmışlar. Ağspor'un evet. tuzana düştüm. Orada da sonra düzeltmişler ama <gülüyor> FIFA Etik Kurulu basın sözcüsü Andreas Bantel. Evet yani yani sözcü nasıl böyle bir açıklama yapabilir? Yani evet. Bu açıklama yaptırdığı zaman o zaman zaten karar alınmış. Evet, sözcü e, zaten, olmaktan e, çıkardınız zaten. Masumiyet <gülüyor> kalemesi diye bir şey var. Evet, yani e, dolayısıyla o FIFA Sözcüsü'nün yapmış olduğu bu açıklama kabul edilebilir bir açıklama değil. Ve Beyaz yani Platin'de diyor ki zaten politik bir süreç. Yani bu karar zaten alınmış belli diyor. Öyle gibi bir savunma aklımızın bir anlamı yok biz bundan sonra ne yaparız onun stratejisini belirlememiz gerekiyor Evet, Blatter'de İngilizisyon ee, olarak nitelendirmiş yani öyle bir benzetme kurmuş bu yargılama sürecini nasıl bir yapmış? İngilizisyon mahkemesi gibi oluyor demiş etik kurulu evet, FIFA evet. etik kurulunun yaptığı e, süreç ee, bu arada e, okudunuz mu o e, dikkatinizi çektim. Putin e, dünki açıklamasında e, Blatter'e e, Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğini söyledi evet. e, vurgu yaptı Trump'a da başarılı bir siyasetçi dedi. Buralar Putin epey bir ilginç açıklamalar yapıyor. Bir evet. açıklama daha var onu söyleyemiyoruz. Efendim. Bir an önce Onu hala söyleyebiliriz. Fakat, e, fakat e, şeyin yaklaşımı çok ilginç. Putin'in yaklaşımı çok ilginç. Yani ben de e, gerçekten Plater'in e, Plater hakkını vermek lazım. Tabii Hakkını bir sürü suçlu var ama yani e, Plater suçlu mu değil mi e, ya da Bugüne kadar futbol yapmış olduğu iş hizmetleri önemli bilimini ben takip ediyorum biliyorum araştırma yaptığım için biliyorum yani gerçekten e, FIFA'ya olan katkısı FIFA'nın gelirlerini arttırmada arttıran süreçte ki Blatter çok büyüktür e, futbolun dünya e, dünya dört katma yaygınlaşmasında popülerleşmesiyle alt organizasyonlarında bir önceki başkan Havalan'la birlikte Blatter'in e, katkısı çok büyüktür yani bunları e, hiç kimse inkar edemez. Ve e, bu süreçte de Blatter e, 2018'i Jürgen'e verip 2022'yi Amerika'da organize edilmesini çok az ediyordu. Ve bu dört yıllık süreçte de işte Filistin sorununu çözmeye yönelik e, projeleri de vardı. E, en büyük hayali de bu süreçte işte bu tüm projeleri e, tamamlayıp futbol elçisi olarak bir futbol adamı olarak dünya barışına bir katkı sağlayıp. Bu Nobel e, Barış Ödülü'nde almayı çok hayal ediyordu. Yani en büyük hayallerinden biri buydu. Hayatının belki son döneminde yaşı artık 80'lere dayandı. E, ama işte bu e, Platini'nin özellikle e, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası oynamasında yan çizmesi, işte Platini'yi yalnız bırakması söz verdiği halde yine Sarkozy'nin de bir parçası baskısıyla e, Katar'la yine blobi faaliyet e, sergiyip e, Katara'a oy vermesi tabi bütün planları da alt üst etti. Ee, ama e, Putin'in e, yaklaşımını ben bu çerçeği de destekliyorum. Yani Blatel'i bu kadar kolay kolay harcı olmak lazım. Evet, çok yaptıkları... Çok evet, özür dilerim. Evet, e, çok Fays. ufak bir haber daha vardı. Onu da verelim. Vaktimiz doldu ama onu da söylemek gerekiyor galiba. Bu Rusya Tekvando Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama var. 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 2016 Rio Olimpiyat e, Oyunları Tekvando Avrupa Kıtası elemeleri olacakmış. Evet. E, başka bir ülke yapılması, başka bir ülkede yapılması için Dünya Tekvando Federasyonu'na Rusya başvuruda bulunmuş. Gerekçe olarak da Türkiye güvenli bir ülke değil denilmiş. Evet, değil bu, mi? Evet bu başvuruyu ben de okudum ama e, Uluslararası Tekrar Federasyonun bu konuda bence e, bu organizasyon Türkiye'den alma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. E, çünkü e, İstanbul'da yapılıyor ve her türlü e, güvenlik garantilerinde Ben eee verili diyeceğini e, düşünüyorum. Onun için e, bu tür da çok fazla her yani, evet. türlü de çok fazla ihtimal. Bu, Rusya'da ama, da aynı da e, gidiyor yani. bütün diğer bile tek başına biz çok başarılı bir ülkeyiz e, evet. uluslararası alanda ve söz sahibi bu sporda da sahibi. Şimdi judocu ama tekwondo tamamdı. O da iptal etti. Türkiye'deydi. Yani bu aralar Türkiye'de olması lazımdı. Onların yaptıkları şey judo e, dalının müsabakaları vardı. Bu sebeple o da iptal edildi. Gelemedi kendisi neyse. neyse. Ama e, şey karıştı biraz. Az önce söylediğiniz e, so sonboyu söylüyorsunuz. Evet. E, e, ama yani orada, o o uluslararası egomonyasında olan bir e, organizasyon. Evet. Ee, o iptal edilmiş olabilir ama tek vandı ben e, böyle bir e, iptalde e, söz konusu olacağını evet, düşünüyorum evet. bitiririz kendi gelecek haftaki bir programımızda konuşuruz Türkiye'de de ilginç bir gelişme oldu bisiklet federasyonunda e, biliyorsunuz bisiklet federasyonu başkanına e, 6 ay hak muhabbeti cezası verildi Hı -hı. işte e, ihaleye fesat karıştırılmak emsekletçiler de bunu yapıyor saçtır e, ama tabii bu Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müştüoğlu'nun hani biliyorsunuz e, son yıllarda Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu çok popüler oldu. Çok önemli isimler geliyor. E, bu popülerlikte Emin Müştüoğlu'nun e, zoru çok büyüktü. E, çok da başarılı bir başkan, Uluslararası Bisiklet Federasyonu yönetim Kurulu'nun içine kadar da girdi. Yani 6 bir ceza verilince tabi ne oluyor 6 aylık bir ceza verildiği zaman e, başkanların e, görevi düşüyor. Yani başkanlık koltuğunu kaybetmiş oluyorlar. evet. Gerçi belki onu da haftaya konuşabiliriz. Evet haftaya daha detaylı konuşuruz. Detaylı. Evet. Gelecek hafta bunu konuşalım. Takip edelim. Bu çok önemli bir gelişim. Evet, evet. önemli. Çok teşekkürler Cem. Çok Görüşmeler. teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Cem Çetinle Spor Evet bitirirken de bugünkü ve bu haftaki açık gazeteleri Um, my word is free